Bankada da 3-5 paramız var. Evet. Buna faiz veriyorlar. Bu faizi ben bilmiyorum. Bazı fakire falan verdiler. Bir de ben de bu sokak hayranlarını çok severim. Bu hayvanları. Bunlara harcasam bu para nasıl olur acaba? Evet bizi takip edin. Güzel bir soru. Buyurun hocam. Ali Rıza Bey. Yani siz o parayı 3-5 kuruş faiz veriyorlar dedi ya. Yani o 3-5 kuruş azlıktan kinayedir. Yani çok vermiyorlar az veriyorlar. İster az versin, ister, ister çok, çok versin. Faiz da, çoğu da. da. siz günahkar oluyorsunuz. O parayı yiyemezsiniz. İster hayvana harcayın, ister insana harcayın. Onu vebalinden kurtulamazsınız.